Lance out, yes, ready for go. Can't take them sufferation no more. All the scars, them I show, We shot through the bush like bullets, over the hill like breeze, down through the funny like a shadow. I was born. them ends before daylight because what they are doing is not right can't ride, can't. they are trampling on our human rights and that is why we have to stand up and fight why? we have trapped on the right precipice on the left in front of me and I them I said but well, they can't hold me Sesli Meram 351, Karşı Radyo 223, 22 Mart 2022, Salı günü. Bir meram, bir hal ve bir durum dahilü Sesli Meram. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli ve alternatif bir ses verebilme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü Karşı Radyo'da başlıyor. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar anlatılacak çok şey var. Biriken çok şey var. Yinelenen ve yeniden var edilen pek çok şey var ve savaş bir biçimde devam etmeye, sürmeye devam ediyor. Bugün 26. gün. Ona ait gelişmeleri aktaracağız ve her zaman olduğu gibi hayata dair kesitleri de paylaşmaya devam edeceğiz ama yaşadığımız güncelliğin hani pandemisinden ekonomik yıkımını, ekonomik yıkımdan çıkıp Şimdi savaş güncesi içerisinde savaşı argüman olarak öne süren Muktedir'in karşısında bir şok doktrini içerisinde hayatımızın çürümeye sevk edildiğini gördüğümüz bir gerçeklik çıkıyor ki kulaklar çınası Naomi Klein'in Türkçesi Selim Özgül tarafından Agora yayınları etiketiyle yayınlanmış olan e, şok doktrini kitabı tam da bugünleri anlatıyor. Şok doktrininin nasıl işlediğini şuradan görebiliriz. Felaketin kendisi darbe, terörist saldırı, piyasanın çöküşü, savaş, tsunami, kasırga. Nüfusun tamamını kolektif bir şok durumuna sokar. Düşen bombalar, teröristlerin gerçekleştirdiği bombalamalar, her şeyi yere seren rüzgarlar, bütün toplumları işkence hücrelerinde mahkumları yıpratan, yüksek sesle dinletilen müzik ve indirilen darbeler kadar yıpratmaktadır. Yoldaşlarının adını veren ve inançlarından vazgeçen terörize edilmiş tutsaklar gibi Şoku uğratılan toplumlar da başka bir yolla sıkı sıkıya korudukları şeylerden sık sık vazgeçmektedirler. Baton Rujda sığınağında göçmen olarak bulunan Jamar Perry ve arkadaşları konut projeleri ve kamu okullarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Sri Lanka'da balıkçılık yaparak geçinen insanlar Tsunami'den sonra deniz kenarındaki değerli topraklarını otel sahiplerine bırakmaya zorlandılar. Iraklarında her şeyi plana göre yürürse petrol rezervlerinin denetimini Devlete ait şirketleri ve egemenlikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üslerine ve yeşil bölgelere bırakacakları şekilde şok ve dehşet yaşatılması gerekmişti diye not düşer Namiklan. Lime. Çağımız da bu tırnak içerisinde bütün bu biçimlendirme ile ilerliyor. Hesapta 21. yüzyıldayız. Hesapta ilk 30 senesini devirdik 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler. 2020'nin de ikinci yılının içerisindeyiz ama gel gelelim. Hem ağır bir yıkım hem ağır bir şekillendirme hem de bu The Naomi Klein'ın direkt gibi şok doktrinleriyle hayattan pek çok şeyden vazgeçmeye devam ediyoruz. İster burada olsun ister başka yerde olsun. Ve umudun sık sık yetimi ve çarpımı söz konusu oluyor. Bütünüyle çağın şimdisinin Nasıl da biçimlendirmeye devam da meramını var eder namıklan. Şok doktrinleri hayatlarımızın onarılması imkansız adetilmiş ola gelen tüm kör düğüm hallerinin ortasında devletlerin kullanışta adettiği yepyeni fecaatler yepyeni yıkım ihtimalleri ve demokratik çökertmeleri de kapsar, ekonomik boyutu kadar düşünsellik talan edilmeye çalışılır ve çabalanır. Birbiriyle zincirleme bir halde güncellenen her edimle hayatın talan edilmesi, bir fasit döngü dahilinde salt ve sadece muktedirin doğrusuna göre terk-i diyar olunmasının zemini şok doktrinleriyle birlikte var edilir. Sürünceme taşımaksızın hiç arada derede kalmadan mavi kürenin artık giderek daha afaki zorbaların elinde Tam anlamıyla ezilmeye, tam anlamıyla yerle eksan edilmeye, tam anlamıyla dipsiz karanlıklara rehin edilmeye devam olunmanın sağlanması da yaşanan güncenin dahilindedir ki bir ırkın perspektifinde gündelik normlar ve gündelik yaşam akışı alıkonuluyor. Tümden devletlerin gözetim ve tüm o denetimiyle var edilen geleneksel norm normatif yerle bir edilmeye çalışılır. Basit bir biçimde gündelik değerlerin yıkımı hiçbir biçimde tamir olunmayacak kadar afaki olan yaraların var edilmesi kesintisiz kılınır. Şok doktrinleri kimi zaman demokrasi meyfimi öne sürülerek var edilir, kimi zaman ekonomik kaygılar öne sürülüp de sermaye daha fazla ve çok daha fazla serpilsin diye çoğu zaman Rusya'nın şu anda Ukrayna'da, Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan'ın Yemen'de, Türkiye'nin Afrin ve İdlib'de, Suriye'de ve Kuzey Irak-Kürdistan'ın Irak, da Çin'in Tayvan'da Azerbaycan'ın kendi sınırları dahilinde mahsur kalan ve bırakılan de facto artsah Nagorno-Karabağ'da uyguladığı şiddet, savaş, pogrom ve arası defa da kalmamış ola gelen yok etme ve sindirme hallerinde var edilendir. Dünyanın ve onu var eden sıranın insanların hayatlarının kuşatılması meselesidir doğrudan hiç kesintisiz devam ettirilmekte olan. Geçtiğimiz haftanın önemli meselelerinden birisiydi işte bu e, savaş güncelliğine ses verebilen kim var diye. Rusya'daki geçtiğimiz hafta sonu protestolarında binlerce insan tekrar gözaltına alındı. Geçen hafta e, Rusya'nın birinci kanalı Channel One'da ya da işte neyse orada Maria Osiankunikova e, bir canlı yayın haber programı sırasında e, savaşa hayır savaşı durdurun Rusya savaşa karşı. Savaşı durdurun ve bu propaganda'lara inanmayın. Size yalan söylüyorlar. Yazılı bir pankart açtığı için mahkemeye düşüyor Putin tarafından. Ya da işte yönlendirmesi tarafından. Ee, aşağı yukarı 280 doları, 30 bin ruble bir cezaya çarptırılıyor. Tabii ki bu haklarını savunmasını engel değil. Ebeveynlerinden biri Ukraynalı olan Osyanikov'a. Bir süredir Rusya'nın Ukrayna işgalinden delilin rahatsızlık duyduğunu da bildiriyor. Ee, ayrıca OVD Info adlı insan hakları grubu aracılığıyla bir video kaydı yaptığı da ortaya çıkar. Ne yazık ki Channel 1'de çalıştım. Kremlin propagandası yaptım. Şu anda bundan çok utanç duyuyorum der. Rusya'da Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlara karşı sesini yükseltmek isteyenlerin protesto girişimine henüz ve hala izin verilmiyor. Geçen haftanın detaylarıyla ile ilerleyeceğiz. Ama dediğim gibi tırnak içerisinde o şok doktrinleri nasıl var ediliyor? Eğer bulabilirsiniz bu kaydı. Hani haberleri sunarken arkada çıkan insanın bir anlık görüntüsünden bile bütün sistemin üst olduğu ve o insanı susturmak için el birliğiyle çabalandığını görmekte. Ayrı bir hezimet. Hani ne oldu büyük imparatorluklar, bilmem neler, fıttırı zıttırılar, o Z'ler. Yok işte neyse konuşacağız. Dediğim gibi elementle başladık. Freedom. Ee, Nazanma'nın featuring ile Rhythm Shango'dan yayınlanmıştı. Yine Element Expander Part 1. Hemen arkasına Leeway U44 Right Now Cell Recordings'den gelecek. Sesli merhamleyiz. Karşılayalım. <gülüyor> <gülüyor> <tar> <gülüyor> sesli meram da devam ediyor. Ülkenin tımaranı halini de bahsedeceğiz ama geçen haftadan devam edeyim kısaca. 18 Mart Cuma gününün gelişmeleri arasında işte Ukrayna'dan Polonya'ya geçen mülteci sayısında 2 milyonu geçtiği ortaya çıkmıştı. Türkiye saatiyle. 500 binden fazla mültecinin de Varşova Üniversitesi Göz Araştırmaları Profesörü Masiyeh Ruşik'in bildirimine göre 500 bin kişinin de oradan ayrı Ayrıldı bildirilmişti. Lviv havalinin yakınlarındaki bir bina bulunmuştu. Mariupol'da mahsur kalan Türk vatandaşlar da şehirde e, yaklaşık 65'inin tahliye edildiği bildirilmiş. Uluslararası Kızıl Aç Örgütü hafta sonundan önce tabii ki ağır işgalinin altındayken ilerleyen Mariupol'da yüz binlerce sivilin daha mahsur olduğunu aktarıyor. Örgüt aynı şekilde şehirdeki sivillerinde yemek, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarına erişemediklerini bildiriyor. Ee, tekrar Maripol'da şehrin sivillerin sığınak olarak kullandığı tiyatro binası Ruslar tarafından bombalandı. Binanın enkazından 130 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Ludmilla Denizov'a kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve binanın bodrum katında hala 1300 kişi bulunduğunu bildiriyor. Ee, kasten vurulan diğer kasten ve utanmadan bombaladıklarında bölge valisi bildiği bir uçağın yüzlerce masum maripol sakininin saklandığı binaya bomba attığını söylüyor ve bununla bir zamanlar e, gerçekleştirilen o nazizmle mücadelenin neresine oturtabileceğimizi de düşünmemiz gerekiyor. Biz savaş suçuyu işlemekle itham tam ediyor ve bu arada her şey birbirine giriyor tabi. Olası fecaetler Katar'a dizilmiş gibi birbiri peşi sıra bir ülke sattında var ediliyor. Hayat ne yana düşüyor, hayat ne hallere dönüşüyor sorusuna belli bir yanı takdim edilemiyor. Ee, olan bitenin 3 haftalık süreç içerisinde bir karanlığın ta kendisi olduğu belirgin kılınıyor. Bu hafta 4. haftaya giriliyor. Ee, bir gudubet. Her şeyin içerisinde şok doktrinlerden sadece ve sadece ekonomik siyasal boyutları yok. Aynı zamanda bu savaşın gerçekliğinde de ortaya çıkan bir de psikolojik yıkım muhteviyatı var. Milyonlarca insan için hayatın ederinin de anlamının da çalınmaya çabalandığı zoraki koşullarla evsizliğe alıştırılmaya çalışıldıkları bir savaş güncesinde o şok doktrinlerden birisi de daha yeni 4. yılına girmiş ve Türkiye sattığında e, nazlı çelikler, mezlikler falan galiba işte bir şey dalı operasyonu zeytin dalı operasyonu zeytin dalı operasyonu şanlaması şarlamasıyla işte güzellemeye çalıştı. O Rojava'ya kuzey Suriye topraklarındaki Efrine yapılan o talan mesela güzelleniyor işte komutanlar çıkarılıyor askerler erat bilmem ne ve rezil bir biçimde savaş ...güncellemesi yapılıyor ve bunların... ...övgüler düzülüyor. İşte bu... ...daha yenice 11 gün boyunca... ...elektriksiz, gazsız konulmuş olan... ...Nagorna Karabağ'ı ya da Dağlık Karabağ'da... ...affedilen... ...de facto sınırlarında insanların... ...soğukla imtihan edilmesi, Azeri Devleti'ne... ...boyun eğdirilmesi, tahayyülü gibi... nicesini yol kılınacak olandır... bir şok doktrinleri ve o... ...şekillendirme de devam ediyor. Ee, yani... Gözün görebildiği yegane şey artık hayat hakkının isteminin de paramparça edilmesi ve bunun da e, bir devamlılığa kavuşturulduğunda yani şekillendiriliyor. 90 dakika boyunca bugün müzakereler yapılmış. E, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaly Podolyak tarafından da bildiriliyor zaten bu. E, 20-31'de Zelenski Rusya'nın ultimatomu yerine getirilmez der. Bu önemli bir şey. Devlet Başkanı Zelenski Rusya'nın ultimatomunu yerine getirmeyeceklerini ve bunu sadece Ukrayna halkının tamamı yok edildiği durumda gerçekleşebileceğini bildiriyor. Avrupalı medya kuruluşlarına veriyor röportaj. Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman hani bildirilen Rusya'nın bildirdiği sınır hatlarını geri çekilmek bizden istedikleri yer Harkiv, Maripol ve Kiev'i verin diyorlar. Bunu ne bu kendin sakinleri ne de bu devlet başkanı yapacak biz ultimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz ifadesini bildiriyor. Zelensky ultimatomların Rusya Ukrayna ile savaşta herhangi bir sonuç getirmeyeceğini de ifade ediyor. Amerika ile Rusya ar arası bir yandan açılmaya da devam ediliyor. Ee, bu arada tabii ki işte hafta hafta sonu boyunca işte Cuma'sından Pazartesi'ne kadar işte Rus ee, Rusya'nın işgal ettiği bölgelere Ukrayna'nın saldırması ya da işte hani bildiğimiz taktikler aslında hani Rusya kendi bölgelerini de bombalayabiliyor. Ki hani Suriye'de söz hakkı sahibi olmak için idli bir yerle bir etmesindeki gibi ya da kendi sahanlığında işte 2018'de var edilmiş olan Ukrayna'daki ve Donbas'ta tabii ki aynı zamanda işte o sınır hattının yalandan da olsa bir çizilmesi ve ayrıştırılması ve Kırım'ın ifali gibi ee, bunun da pek çok şeyi vardı, detayları vardı. Bu detaylarda da yenilene geliyor. Hafta sonu işte o arada Putin'in kutlamaları vardı bilmem nesi vardı ve Z dedikleri o mahtum Neonazm'in yeni akımı tekrardan var edildi. Bir stat dolusu bağırış çağırış içerisinde 80 küsür bin insan hep beraber secdeydi. Putin efendilerini selamladı. Ee, dönüyoruz. Hafta sonu yayınlanan şeylerde işte kentler bombalanmaya devam ediyor. Maripol'da o tiyatro binasının altındaki insanlar kurtarılmaya, kurtarılabildiği kadar kurtarılmaya çalışıyor. Ee, belirli kentlerdeki yerleşkeler tamamen talan edildi ve yerle bir edildi neredeyse. Kentlerde direnişler güncelleniyor ama bu direnişlerin yanında en önemlisi mesela sivil halkın silahsız olan halkın o insanlara karşı tepkimelerini direkt verebilmeleri. İsrail'den holokost yanıtı gelmiş mesela akşamleyin 16 itibariyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski parlamentoya seslendiği konuşmada Rusya'nın saldırılarını Yahudi soy benzetmesine eleştiri getiriyor. Bize Naftali Bennett ülkesinin Ukrayna için elinden geleni yaptığını söyleyen Naftali Bennett Holocaust'un şu ana kadar yaşananlara kıyaslanmaması gerektiğini ifade ediyor Yani her muktedir kendine göre alınıyor her muktedir kendine göre biçimlendiriyor Oysa hayatın yıkımı şekillendiriliyor Kiev'de bir alışveriş merkezi bombalandı mesela ee, Bunun haberi sadece 30 saniye gösterildi Türkiye televizyonlarına zaten değinmekte bile gerek yok ee, maksat meseleyi konuşmamak olsun da nasıl olursa olsun deyip her akşam emekli, tuğ, generaller, amiraller binbaşılar, yarbaylar, kurmaylar bir de Mete yararından bilmem nesini işte e, biz elimizde koymuş gibi işte şöyle yaparız böyle yaparız falan. O taktik bu taktik, şu taktik, bu pick up bu şu pick up, o pick up deyip Savaşı goy, goy malzemesi yapabilecek kadar insanlıklarından çıkmış zavallı yaratıkların. Ee, Osmanlı olsaydı şöyle olurdu. Türkü bilmemnesi böyle olurdu falan deyip daha de hala kendi kendilerini geyiklemeleri. insanı esefle düşündürüyor. Ne yıkımdan haberdarlar. Ne olan biten çürümeden haberdarlar. Ne bu şok doktrinlerinin dünyayı nereye taşındığından haberdarlar. Leeway, Vogue, BC. Hemen arkasında DJ Gons, Focus Channel, SLCP. Toplama albümünden gelecek. Sen CP Recordings'ten kulak verelim arkadan beraber. savaş daha uzunca bir süre devam edecek. Ve bu kesintisizlik içerisinde yıkım da şekillendirmeye devam edecek bir biçimde. Hayat artık mesele olmaktan çıkartılıyor çünkü. BTV muktedirler ve onlara göre şekillendirilmiş yönetim katlarının yüce partilerinin gördüğü doğrultuda herkesin kendi büyük bir hedefine boyun elmesi sağlama almak isteniyor. George Orwell'in zamanda yazdığı metinlerdeki gibi Mutlak irade teslimiyeti için aralıksız yalanlar var ediliyor ve bariz bir biçimde bir yerlerde hayatlar çalınırken ismi barış götürme hamlesi kılınıyor. Ee, dönelim Türkiye'yi. Hafta sonu Nevroz'du ve bugün de Nevroz'du. Ee, Ahmet'te yapılan etkinlikte polis saldırdı. Ee, işte kılık kıyafete karıştı, Kürtçe sloganlara karıştı, yok bir apo dediler dedi, bilmem ne dedi. Kaçını beğenmedi gözünü beğenmedi Onu beğenmedi bunu beğenmedi Yine milyonlar ama Bir biçimde Diyarbakır Nevroz alanındaydı Ve Türkiye'ye galiba En önemli ve en kuvvetli seslenişi Var ettiler orada ee, Zeynep Kuray Kulakları çınlasın El pueblo unido yama sera vencido der Örgütlü bir halkı hiç gibi kuvvet yenemez Diyebilir Umut gazetesi de paylaşıyor Polis saldırısı olası, halk alanı öyle bir gidiyor ki Eee Var o tekçi rejimin işte HDP eşittir PKK Kürt eşittir PKK denklemlerinin nasıl boşa çıktığı, milyonların var ettiği o beraberlik içerisinde istedikleri kadar barajla oynasınlar, istedikleri kadar sabah akşam Selahattin Demirtaş, Figen Yüksek Dağı, Gülten Kışanak, Sabahatunceli vesaire bir sürü insanı hedef haline getirip suçlamaya gayret etsinler. Nevrozlarda görünen o direniş, kafanın ruhu Tekrardan şekilleniyor ve var olsunlar ki Türkiye halklarının geri kalan kısımlarına da büyük örnek oluyorlar. Ve bu bağlamda da işte hani ee, daha yeni biraz önce bahsettiğim gibi 4. yılına giren Afrin işgalinde olduğu gibi soyulup soğana çevrilip hayatları kaydırılıp memleketsiz bırakılan insanlar varlıklarını ve bütün mücadelelerini de dört parçalı Kürdistan bölgesinde şekillendirmeye devam ediyorlar ve bütün o hani işte bakanının dediği gibi sizi sevmiyor kütler sizi sevmiyor falan filan deyip kendi kendine sıyırdığı ve mağbı çok gösterisi vardı meclisteki ona yanıt öyle olmaz böyle olur diye kapa tam anlamıyla şak diye yerleştirdi kürt halkı hani kim kimi sever kim kimi sevmez onun detayını da zaten kendiliğinden vermiş oldular ve inanılmaz bir birliktelik inanılmaz bir umut inanılmaz bir biçimde ...bunca baskıya, bunca zulme... ...bunca öteki saymaya... ...ve e, hadi geçelim... E, ...şeyi... ...bu işte Yıldırı operasyonlarını... ...şunları bunları geçemezsiniz de... ...hadi geçelim... ...bir asırdan fazladır, binlerce yıldır... ...yaşanan bir toprak parçasında... ...bu ülke Ermeniyi sindiremedi... ...Süryaniyi sindiremedi... ...Rumu sindiremedi... ...Yahudi'yi belli ötaklardan... ...hani geri plana çektikçe sindiremedi... ...yani o işte güvenli alanlar içerisinde onları geçiyorsun işte aynı durum Kürtlere de denk getiriliyor tam bir asır sonrasında ve tekrar buna binaen işte yöneticileri tutuklanıyor siyasi mekanizmaları iptal ediliyor PKK ile direkt PKK yerine onlar konumlandırılıyor ve her durumda her hedef almada PKK yerine bizatı Kürtler hedef alınıyor PKK'nın duruşu olmasaydı Kürt halkının soykırım mı sorusu yanıtsız bırakılıyor ve mesela hani bugün e, istihbaratın, Ankara'daki bir istihbaratın var ettiği gibi Hakkari Yüksekova'da durdurulan araçtan 52 kilo patlayıcı çıkıyor ve sürücüsü İstanbul'da görev yapan bir polis çıkıyor. Gizli eller saklanmaya hacet bırakmadan kendilerini tehditlerle bölgede yeni bir reis arasına dönüştürüyor. İstemsiz bir biçimde asbel kadar yakalanmış olmasaydı o adam, ya da o kolluk zımbırtısı acaba ne halklar karıştırdı? Fatura yeniden Kürt halkına kesilecekti. Bunun meselesi varken o halk durmaksızın direnmeye devam ediyor. O halk durmaksızın bütün engelleme çabalarına rağmen nevroz, piroz be diyor. Ve başa eğmeyecek bir gelenek Kürt halkı tüm gerçekliğiyle Türkiye'li halklar içinde direniyor. Şanı olsun, var olsunlar. Ahmet'ten verilen ses yeterince bariz. Saydan duyan varsa eğer arayıp birkaç tıklamayla görebilirsiniz. O Kürtler size ne söylemek istiyor. Biraz izanı olan, biraz empati yeteneği olan bir asırda kimleri kaybettik ve daha nereye kadar kaybedeceğimizi de düşünebilir. Ha, 40 yıllık PKK diyebilirsiniz. Olsun deyin. Onun da müzakeresini yapabilirsiniz. Onun da müzakeresini var edip işine gelmediği noktada 90 derecede tornistan yapıp ben yapmadım barış marış deyip de sı sıtkı sıyrılmış bir biçimde o insanları yine katleden başamir hala görevdeyken. Kürt kime yanlıyor? Kürt kimle berabermiş bunu görmek isterseniz de önemli bir vecizdi. Önemli bir çabaydı Nevroz. Ve bu da ortaya çıktığı bir biçimde Türkiye'deki o orantısızlığı bir biçimde suna geliyor. Daha yeni dün mesela kendilerinin bizati odaklarından biri İslamcı Furkan Vakfı denen vakfın yönetim kurulu üyeleri, başkanı, şusu busu ve evladı darb ediliyor Adana'da. Aa, sokak ortasında işken cevap ediliyor. Ve bu kabul edilebilir bir pozisyonmuş gibi İçişleri Bakanlığı'nın İçişleri Bakanı Keltoş'un Yetiştirdiği beslemeler o insanları kendilerinin insanlarını yine kendilerine benzeşen türbanlı işte polis memurlarına bilmem neleri şunlara bunlara dövdürüyor. Ve sokak orkasında işkenceyi de kaydettiriyor ki aman gözünüz korksun. Aman bir biçimde bir memlekette bir kere daha bu, bu hayatın istemini ve burada her halükarda insan hakları vardır. Aman işte evrensel hukuku tanıyoruz. Bilmem ne gugukunu biliyoruz. Falan deyip de aynı bokun lacivertini yaratıp o insanlara eziyet ettirmeyi de kendilerine reva görüyorlar. Bitmiş, batmış ve çürümüş bir ülkede. Furkan Vakfı'nın başına gelen şeylere kimileri oh olsun dedi. Oh olmasın kardeşim. Yarın bir gün bizim de başımıza gelecek çünkü bunlar. Ve bu bariz biçimde hayatlar çılınırken... Ee, her durumda her şey sanki iyiye gidiyormuş gibi bir yalan propaganda da devam ediyor. Bunun da değerlendirmesini size bırakalım ama Ahmet'ten görünen görüntü Türkiye'nin demokratikleşme adımında ya da demokrasiyle bağlarının neden e, Kürtlerle birebir ilintili olduğu ve Katerin'in nasıl tayin edeceğinin tamamen Türkiye bağlı olduğunda bir kere daha gösterdi. Bir daha var olsunlar. Bir daha Nevroz Piroz diyelim. DJ Gones ile devam edeceğim. Oration. Hemen arkasına imaj. Kayı Dab'la beraber. Alpha Predator. Dab Cut One. Dab Culture Records'tan gelecek. Sesim herhalde sonra. Hayat akışını anlatmaya devam ediyor ve polis şiddeti de devam ediyor mesela. Ee, bu arada Ahmet'teki etkinlikler sırasında Nevros kutlamalarında toplam 298 kişi gözaltına alındığında Yasin Kobula'nın tweetinden öğreniyoruz. Diyarbakır emniyet önünde halk beklemeye devam ediyor. Bir yandan zamlar yağmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sigaraya mesela güncelleme geldi. Ne hikmetse. Uçak biletlerinin fiyatlarının taban fiyatı iç hatlarda 700 liralara kadar ortaya çıktı. Sanayicinin kullandığı şekere 4 ayda %170 zam geldi. 4 ay önce 50 kiloluk torba 265 liraydı. Şimdi hafta sonunda 710 liranın üzerine kadar çıktı diyorlar. Ve paylaşım sergileniyor. Şekeri de ithal ederiz kuzum falan deyip de kurtarılabilecek bir pozisyon değil. Bu arada her sonda protestocuların üzerine Rus işgal kuvvetleri atış açtığında her son kaynaklı bir medya most bildiriyor ve çoğu insanın da yaralandığı haberi de geçiliyor. Bir yandan savaş bir yandan yıkım bir yandan ekonomik tezahür hepsi birleşince işte şok doktrinin nasıl var edildiği de gösteriliyor. Daha önce dost sayılan ülkeler birdenbire düşman kuvvetler mihraklar addiriliyor. Bir biçimde tarımdan sanayiye, kültürden yaşam tarzlarına birbirleriyle alışveriş yapan altlar birbirinden elbediyetle ayrısın diye yeni tuzaklar kuruluyor. Azeri, Ermeni, Ukraynalı, Rus ya da mesela e, Tacikistan'da galiba Tacikistan desteği verdikten sonra Rusya'dan bir baskı görüyor. Ya da işte patlamaya her an hazır Moldova'sı, Sırbistan'ı, Bosna Herseyi Ukrayna'da az onlam yapı neyse Rusya'da da bugünlerde aralıksız göndere çekilen Z taraf geriliği ya da Türkiye'deki işte İslamcı cihatçıların e, artık kendilerini saklama gereği duymadıkları işte Özgür Suriye ordusu denen zımbırtının paralı çetenin kiliste miting yapabilecek pozisyona gelmeleri ya da işte bir salon kiralayıp Atatürk büstünün önünde hebele hebele hebele deyip e, parmak sallamaları Yarın bir gün işte Hatay elimizden gider Hatay elinizden de gider işte o da öyle olur bu da böyle olur çünkü niye bu şok doktrinleri her yerde her şekilde hayat meftununun içerisindeki zulmakla klikler öne sürderek yerle bir edilmeye devam edildiği bir biçimde ses verilmediği için olur. Hatay'ın gitmesi değil mesele ya da işte Ukrayna'da da savaşın sonlanması değil mesele. Müşterek bir hayat, hayat tahirünün iyice sıfırlanması ve elle bir edilmeye devam olunması mesele. Ee, ne hürriyet ne hayat konusunda tek bir sınavın dahi doğru düzgün verilmediğinin nişanesi artık ortaya çıkıyor. Zorbalığı var edenlere karşı insanlıkla mefhumunun mücadelesi bir araftır. Bir araftadır. Geleceğin ne olacağının yanıtı mücadeleyi var edenlerin Sıradan insanların tahayyülleri, eylemleri, ses verme ve itirazları belirleyecektir. Bunu da bilelim. Böyle şekillendiriliyor çünkü dünya. Bu hallerle beraber biçimlendiriliyor dünya. Artık karanlığın orada anda Amerika Rusya çekişmesi ya da Avrupa Birliği ile Rusya'nın çekişmesi falan filan değil. Türkiye'nin şart koştuğu gibi işte Mirzuya'nı buraya davet edip Ermenistan'a şerhler düşünülmesi ya da işte 10 gün 11 gün boyunca Hatta 12, 13 ve 14 gün iki haftayı aşkın bir süre doğal gaz vermeyen işte ar artsak içerisinde kalan Stepanakert'ini, Harpet'ini ya da küçük köylerini öyle söyleyelim. Ee, artsaktan geriye kalan küçük köyleri elektriksiz gazsız koyma gibi ya da Afrin'de hala talan edilen zeytin ağaçları gibi. Ee, işte çeteler onlar bunlar ve bir dolu şok ile beraber hayat çürümeye terk ediyor Buna karşı itiraz... Tıpkı bugün Kürt halkının Ahmet'ten seslendiği gibi ortak bir itiraz yükselmedikçe daha da başımıza gelecekler var diye görebiliriz. Daha da başımıza gelecek şeyler varmış diye düşünebiliriz. Emaj ve Kayıdapla veda yetişesi Alfa Predator Dabcat 2 Dup Culture Records'dan gelecek. Kendi normlarında, kendi faziletlerinde bir yolda ilerliyor bu ses sanatçıları. Kulak verdiğiniz program bir rahatsızlık unsuru. Sesli Meram'daydınız. Burası Karşı Radyo. Bize bu imkanı sağladılar. Teşekkür edelim. Seslimeram.tumblr.com Sesli Seslimeram aynı zamanda Karşı Radyo.com ve Karşı Radyo'nun Spotify ile SoundCloud hesaplarında da yayında olacak. Teşekkür ediyoruz. Görüşünceye kadar mücadele her zaman ve her yerde tekrardan mevruz duruyoruz.